Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Çantık'ın Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu programı bir gün önce yani salı günü kaydediyoruz. Siz yarın 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Özden Karakök. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve konuğumuz Sibel Asna. Hoş geldin Sibel, merhabalar. Merhaba, çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için bu şahane programa. Sağolun. Hoş, Hoş geldiniz. Biz de sana çok teşekkür ederiz, zaman ayırdın. Ben çok kısaca Sibel Asna'yı tanıtmak istiyorum. Birçok dinleyicimiz yakından tanıyordur. b Halkla İlişkiler Şirketi'nin sahibi iken 2004 yılında sektöründe öncü sayılacak bir uygulamayı hayata geçirerek Çalışanlarının da hissedarı olduğu yeni bir yapıyla önce A ve B iletişimi ardından da kardeş şirket artı C'yi kurdu. Meslek hayatı boyunca kültür sanat projelerinin tasarım ve danışmanlığını yapan Asn'a yaşam amacı olarak tanımladığı toplumsal gelişim hedefiyle sivil toplum kuruluşlarının en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Bu faaliyetlerine devam ediyor. Kendisi de e, bugüne kadar çok sayıda e, sivil projeyi hayata geçirmiş olan bir arkadaşımız. Tekrar hoş geldin Sibel. Merhabalar. Arkadaşlarınız <gülüyor> da hoş geldiniz. Muray Hoca, Can Tekin, Muzaffer Tunca. Merhabalar. Merhaba. Evet, geçen hafta e, Murat Balemir Hoca'mız aramızdan ayrıldı. E, öğrencilerinden Elvan Tekin aramızda. E, Elvan senden bir kısa bilgi rica edebilir miyiz Murat Hoca hakkında? Ee, tabii, e, tabii ben doğrudan öğrencisi olmadım Murat Hoca'nın ama e, Doğu Teknik Üniversitesi'ndeyken hem derslerini izleme hem de daha sonraki yıllarda e, yaptıkları çalışmalarında e, ben yanında olma fırsatım oldu. Evet, e, konut deprem ve şehircilik konularındaki çalışmalarıyla e, Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarındandı. Altın Saatler Programı'na birçok defa katkıda bulunduğu hocamız. Dostumuz e, Optimimal Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Profesör Murat Balamir'i geçen hafta kaybettik. Murat Hoca e, geçtiğimiz Nisan ayının ortalarından bu yana tedavi gördüğü rahatsızlığı sonucu e, nasıl bir tesadüftür? 17 Ağustos depreminin 23. yıl dönümünde aramızdan ayrıldı. E, biz programlarımızı bir gün önceden kaydettiğimiz için geçen haftaki programımızda bu üzücü haberi verememiştik. E, o yüzden bu programda e, tekrar bir zaman ayırma ihtiyacı hissettik. 1941 yılında doğan Emurat Balamir, ODTÜ Mimarlık Bölümü'nde lisans ve gene yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Ardından da British Council Bursu ile 1977-72 yılları arasında London School of Architecture'da ikinci yüksek lisans derecesini aldıktan sonra Londra Belediyesi'nde bir süre tasarımcı olarak çalışmıştır. Ondan sonra Londra'da gene University College'da planlama eğitimi almış ve akabinde aynı kurumda Doktoraya kabul edilmiştir. Bu arada zorunlu askerlik hizmeti için 1970-1975 yıllarında Türkiye'ye dönmüş. Askerlikten sonra da Ankara Üniversitesi o zamanki adıyla Siyas Siyas Siyasal Bilimler Fakültesi'nde kamu siyasal ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi programında doktora derecesi almıştır. Onun takiben ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde kent ekonomisi, kentsel riskler ve risk azaltma planlaması dersleri vermiş. Şehir planlama alanında yüksek lisans proje stüdyolarında stüdyoları yürütmüştür. E, tabii bir takım idari çalışmaları da var. Mimarlık fakültesi Dergisi'nin editörlüğü e, 12 yıl boyunca sürdürdüğü Otlu Mimarlık Fırkitesi Dekan Yardımcılığı gibi idari görevleri de yerine getirmiştir. E, ama esas e, biz tabii Murat Balamir Hoca'yı afet ve risk yönetimi konusunda ülkemizi de önde gelen uzmanlardan biri olarak tanıdık. 1996 yılında bu alandaki çalışmalarına başlıyor. Doğal afetler, depremler ve planlı alanlarında kapsamlı araştırmalar, danışmanlık ve de yayınlar da yer alıyor. Daha sonra İstanbul Deprem Planının 2003 yılında hazırlanmasında yer alıyor ve burada yepyeni bir takım kavramları bu alanda tanıtıyor bizlere. İşte kentsel risk azaltma yöntemleri, sakının planlarının oluşturması falan gibi. Ondan sonra da 99 depreminden sonra oluşan e, Türkiye Ulusal Deprem Konseyi başta olmak üzere birçok ulusal organ ve komitelerin üyesi ve koordinatörlüğünü gerçekleştiriyor. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler Uluslararası Afiyet Azaltılması, o zamanki adıyla ISDR, şimdiki adıyla DRR, e, Disaster Risk Reduction e, bölümlerinde görev alıyor. E, bir dönemde Avrupa Sosyoloji Derneği'nin Afiyetler ve Sosyal Krizleri Araştırma Anı'nın koordinatör olarak görev yapıyor. Murat Hocamız, bütüncül afet yönetimi, kentsel risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması, yerel yönetimlerin afet yönetimindeki rolleri, katılıncılığın önemi ve kentsel dönüşüm konularında son günlerine kadar diyebileceğim, gerek bilimsel toplantılarda, gerekse yazdığı makalelerle, hazırladığı notlar ile, ki bu notların bir kısmını bana da gönderiyordu, gerçekten çok önemli noktalara değindiği ve de son dönemlerde, Özellikle de İstanbul'daki bu kentsel dönüşüm çalışmaları konusundaki kaygılarını da belirtiyordu. Bu notlar ile başta siyasi liderler ve kamu yöneticiler olmak üzere ilgili herkesi uyarmaya ve bilimsel yaklaşımları anlatmaya devam etti son günlerine kadar. Ama ne yazık ki bu mücadelesi başarıya ulaştığını görmeden de aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin, huzur içinde yatsın diyelim. Evet, yakınlarına, öğrencilerine e, başsağlığı diliyoruz. Evet, kendisiyle yaptığımız son programda e, arzuladığı gelişmeler gerçekleşmediği için e, biraz da kızgındı. E, bu programı da e, önümüzdeki haftalardan birinde e, tekrar e, yayınlamak yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, e, şimdi hemen... E, Sibel arkadaşımıza ilk sorumuzu sormak istiyorum. E, özellikle kamu yönetimi ve yerel yönetimlerin e, afetler konusunda yürüttükleri e, bir e, iletişim var. Bu iletişimi e, nasıl değerlendirirsin? E, bugüne kadar ki e, örnekleri e, hepimiz biliyoruz. Özellikle tabii ki miladi bir e, tarihimiz var. O da 17 Ağustos 1999 depremi Fakat artık öyle bir noktaya geldik ki Hemen hemen her gün yeni bir afetle karşı karşıyayız Burada da kamu yönetimi olsun Yerel yönetimler olsun Kamuoyuna bir takım duyurular yapıyorlar Çağrılarda bulunuyorlar <gülüyor> Genel olarak bunları nasıl değerlendiriyoruz Eksiklikler nedir, hatalar nedir Tabii ki olumlu olan örnekleri de <gülüyor> vermeye gayret edelim bugünkü programımızda. Allah'ım e, ben bu konuda e, biraz olumsuz yaklaşıyorum. Eğer bu yapılanlar işe yarıyor olsaydı bu yeni yapılan yapılanmalar, işte e, deprem bölgelerindeki inşaatlar, nehir yataklarına yapılan inşaatlar, heyelan bölgelerine yapılan inşaatlar. Bütün bunlar olmaz. Yani demek ki bugüne kadar yapılanlar yeterli güçte ve yeterli yaptırımı oluşturacak şiddette, benimsedecek şu şiddette işlerdi. Ben bu bir kısım iletişimi bir kısım iletişimleri pek çok konuda yapılmış olmak için yapılmış iletişimler diye görür. Çünkü iletişimin başarılı olması için gerçek olması lazım. Bu gerçek olması ne demektir? Kamu'nun kamu yönetiminin belediyelerin eskan izni vermemesi gerekir. Böyle değil mi? Yani eğer yaptığı propagandaya inanıyorsa yaptığı e, çağrılara, işte e, kamu spotlarında görüyoruz. İşte e, okullarda sözüm ona deprem uygulamaları yapılıyor. Çocuklar e, sıraların altına yerleştiriliyor filan. Yani buralarda yapılan işler eğer samimi olsaydı yönetmeliklerde ve uygulamalarda da bunu görürdük. Dolayısıyla karşımızda bir çıkmaz var. Bu çıkmaz Kamunun, sami, kamu yönetiminin samimi olmaması, kamu yönetiminin e, birincil önceliği haline gelmemiş olması yanı sıra toplumun da kaderci ve kısmetçi bir toplum olarak çok da risk konusunu e, ciddiye almaması diye bir ikilemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada bizim ihtiyacımız olan çok ciddi bir aktivizm. Yani şu, e, öyle bir aktivizme ihtiyacımız var ki kamuyu göreve çağıracak. Tıp, tıpkı Greta'nın iklim kriziyle ilgili yaptığı çağrıları hatırlayalım. E, Birleşmiş Milletler'de, G20 toplantılarında, World Economic Forum'daki konuşmalarda insanların iki yüzlülüğünü İnsanların samimiyetsizliğini yüzüne buran, samimiyetsizliği gün yüzüne çıkaran şiddetli bir aktivizm iletişimine ihtiyacımız var. Hele Türkiye gibi bu kadar risklerle karşı karşıya olan bir ülkede hani depremi biliyoruz zaten. Yani deprem her an kapımızın arkasında bekliyor. Hele İstanbul gibi işte en son deprem uzmanı hocaların yaptığı açıklamaları duyduk. Yani bunun şaka kaldırır tarafı yok artık. Ve bu şaka kaldırır tarafı olmayan bir kentteki kentleşme sürecine baktığımız zaman konuyu ne kadar kamu'nun ciddiye aldığını veya Ulaştırma Bakanlığı'nın veya Çevre Bakanlığı'nın konuyu ne kadar ciddiye aldığını görüyoruz. E buralarda görevli insanlar var. Bu insanlar bu bilinçte mi? Yani merak ediyorum. Yani e, bu iskanı veren bir kişi bu kadar mı şuursuz, bu kadar mı o rüşveti alıp bu iskanı verirken, bu kadar mı konudan bir haber? İşte müteahhitler e, yıllar sürdü Yalova depremindeki yıkılan binanın e, müteahhitinin davası. Yıllar sürdü, uzun yıllar. Niye sürdü o kadar? Belli değil miydi onun bir cinayet olduğu gibi. Yani bu samimiyetsizlik ve mış gibi yapma kültürü maalesef deprem gibi, heyelan gibi, sel gibi ve hele şimdi bir de ısı konusu başımızda. Bütün bunların ciddiye alınmaması, yeterince ciddiye alınmaması gerek kamu nezdinde gerek toplum nezdinde. Toplum nezdinde kısmete kadere ve şeye bağlanması daha Allah'ın takdiri ne bağlanması karşımızda bir iletişim engeli olarak gözüküyor. Kamuda ise maalesef menfaatler. Şimdi diyeceksin ki yani iyi tamam sorunu koydun, çözümü ne? Evet ben çözümü biraz belki tuhaf gelecek size ama İki yerde, üç yerde görüyorum. Bir tanesi, başta da söyledim, sıkı bir aktivizme ihtiyacımız var. Yani e, Greta tonunda bir aktivizme ihtiyacımız var. Ve bunu yapacak olan da çocuklardır. Yani çünkü biz çocukların hayatını riske atıyoruz. Bizim bu duyarsızlığımız, bizim bu e, aldırmazlığımız, gelecek nesillerin ve sözünü ettiğimiz genç nesillerin yani 17 Ağustos'u yaşamamış nesillerin e, yaşamını riske atan bir duyarsızlık içindeyiz. O zaman biz o gençleri harekete geçirmeliyiz. Yani bizim nesil görevi o gençleri harekete geçiren, o gençleri aktivizme çağıran, o gençleri sahaya çıkmaya e, teşvik eden bir yaklaşımda olmalıyız ki ben bunu yapıyorum. Birincisi bu. İkincisi din unsuru. Ben bazı konularda dini kullanmayı son derece faydalı görür. Yani bu ilahiyat camiası işte şeyler bunlar resmen camilerde verdikleri şeylerde bu konunun ne kadar kısmet ve kader ve Allah'ın takdirinin ötesinde yapılabilecek işler olduğunu anlatabilecek bir düzeye gelmesi lazım. Yani sizin, bizim gibi insanların söyledikleri çok büyük kitlelerde etkili değil. Bunu kabul edelim. Bizler çünkü başka türlü değerlendiriliyoruz o sözünü ettiğimiz kitleler meclisinde. Ha, dolayısıyla o onun mahalle imamının söylediği şey profesörün söylediğinden çok daha etkili. O zaman ne yapıp edip biz e, işte Diyanet İşleri başkanlığını mı ikna edeceğiz? E, ilahiyat fakültelerinin e, tedrisatına mı sokacağız? Ne yapacağız? Ama o kitlenin e, cemaatlerine bu konunun Allah'ın takdirinin ötesinde de bir durumu olabileceğini anlatıyor, durumuna getirmek lazım. Yani iletişimi buralardan ancak, kana... çünkü iletişim öyle bir şey ki, eğer kanalınız açık değilse duymuyoruz. Ne derse desin, kim derse desin, orada müthiş bir parazit var. Profesör, onun dünyasının insanı değil. Naci Görür istediği kadar anlatsın. Onun dünyasının insanı değil Naci Görür. Dolayısıyla Naci'nin söylediği hiçbir şeyi duymuyor o ki. Ve zaten bu işlerden mağdur olanlar da çoğunlukla o kitleler oluyor. Dolayısıyla birincisi din unsurunu bu ülkede kullanmak gerekiyor. İkincisi eğitim. Eğitimin kaçarı yok bu işte. Milli eğitimin tedrisatının içine bu risk ve risklerle başa çıkma, riskleri minimuma indirgeme, eğitimlerinin de ciddi bir şekilde öyle deprem uygulaması işte hani bizim çocukluğumuzda da kızılay kolu bilmem ne kolu vardı dalga geçerdik müzeye götürülürdük zorla e, hiç hoşlanmadan müze gezerdik yani bunlarmış gibi yapılan çalışmalardı bizim çocukluğumuzda ben okuldaki de, depremle uygulamalarım da deprem ile ilgili uygulamalarım veya e, doğal risklerinin iklim krizi risklerinin ne şekilde anlatıldığına dair çok somut bir şey görmüyorum. Ancak özel okullarda görüyorum. Danışmanlığını yaptığım bazı okullarda bu konu ciddi bir şekilde ele alınılıyor. Ama bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın tedrisatı içinde değil. Ama bizim gibi Anadolu coğrafyasında su krizi, deprem krizi, iklim krizi pek çok riskle karşı karşıya olan bir Anadolu coğrafyasının Milli eğitiminin içine de girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha bunlar böyle derinden yapılacak etkileşimlerle ancak toplumu biraz daha farkında ve daha kendi kendini koruma kendi kendini koruma refleksine sahip bir hale getirebiliriz. Yoksa o yedan beri yaptığımız çalışmaları düşünün, bütün bu çalışmaların ışığında. Nereye, ne kaç adım yol aldık? Ne kadar ikna edebildik? Ne kadar insanların farkına vardırabildik? Bence bunları düşünmeniz lazım. Çok önemli bir noktayı ikinci madde olarak sıraladın ve buradan hareketle de Diyanet İşleri'ni bir nevi göreve davet ettin. Aynen. Biliyoruz ki sen özellikle cami cemaatine, seslenmek konusunda çok gayret gösteriyorsun. Bu konuda biraz açıklama yapar mısın? Ben dinleyicilerimizin bunu da, bu faaliyetini de bilmesinin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ya yani öyle bir şey ki bazı konular, yani bunu eğitim konusunda vakti zamanında yaptık. Kız çocuklarının eğitilmesi konusunda yaptık. Bu toplumun Gerçeklerini kabul ederek iletişim kurgulamamız gerekiyor. Bu, bu toplumun gerçekleri inançları üzerinden onlara konuşabildiğin oranda kanallarını açıyor. Her şeyde bunu görüyoruz. Yani bunu kanıtlamamıza gerek yok. Zaten durum ortada. Yani bu, bu toplumun dinleme, duyma kanalı inanç ve inancın getirdiği koşulları dile getirerek ancak oluyor. Dolayısıyla kız çocuklarının eğitiminin neden önemli olduğunu yine belli bir kitleye anlatabilmiştik vakti zamanında. Ve bunun sonuçlarını da yaşadık. Olumlu sonuçlarını yaşadık. Ha sonra olumsuzlara evrildi o ayrım çünkü bazıları tarafından suistimal edildi. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum burada çünkü çok ciddi krizler de yaşadık bu konuda. Ama özellikle bu alanın şu sözünü ettiğimiz alanın en etkili kanalını ben e, bu kanal olduğuna inanıyorum. Onun için de ne yapıp edip o taraflarla ilişkiye girip oraları bu konuya düşünmeye Tartışmaya e, ikna edebilmemiz gerekiyor çünkü orada ciddi bir ikna edilmesi gereken bir karar vericiler kitlesi de var. yani karar vericilerin durumu da çok farklı değil. Dolayısıyla karar vericilerin o böl o o alandaki karar vericilerin de bu e, perspektife girebilmeleri ve insanlığın sağlığı, insanlığın varlığı, insanının e, yaşamını koruma refleksiyle bir şekilde hareket etmesini sağlamamız lazım. Bu olmayacak bir şey değil. Yapılabilecek bir çalışma. Yaptık yapılabilir. Evet. Elvan bir şey söylemek istiyor galiba. Evet. evet. Aslında bir iki nokta var. Bir tanesi bu. Ben de çok önemli görüyorum. Yani camilerde din adamlarının öncelik alıp bir şekilde bu konuda halkı bilinçlendirmesinde çok önemli rol oynayacağını düşünüyorum ama öbür taraftan hani şöyle de bir şey var. Bir hayatın gerçeği var. Şu aşamada enflasyonu bile Allah'a bağlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu noktada hani ne kadar olumlu bir sonuç bekleyebiliriz? Kafamdaki sorulardan bir tanesi bu. İkinci soru şöyle bir şey. Yani bugüne kadar 17 Ağustos 1999'dan bugüne e, özellikle medya kanalıyla e, e, bilgilendirme yapılırken e, sanıyorum biraz fazla teknik, biraz fazla e, bilimsel e, bir dil kullanılması ve halkın bu konuda e, bir şekilde hani e, gerekli ve gere mutlak şart olan bir takım bilgileri almak yerine işte e, depremin büyüklüğü ne olacak? Depandan şeyler, fay nerede kırılacak? Şu olacak, bu olacak filan gibi. E, normalde sokaktaki insanı çok ilgilendirmeyen bir takım bilgilerle donatıldığını e, büyük bir ihtimalle de tabii eksik veya hatta yanlış donatıldığını düşünüyorum ben. E, o yüzden hani camilerde şurada burada verilecek olan e, bilginin de e, çok ciddi olarak değerlendirilmesi ve onun e, iletişiminin de doğru olarak hazırlanması lazım e, ve bu konuda. Bu iş diyalete bırakılacak bir iş değil diye düşünüyorum. Mutlaka iletişimcilerin de dahil olduğu bir gerçekten yetkin bir yapıyla bunu gerçekleştirmesi lazım. Ne dersiniz? Yani burada bir tehlikede var, doğru yapılmazsa sonuç alınamayacak bir çaba da olabilir diye düşünüyorum ben. Elvan çok katılıyorum. Çünkü bizim... Genelde de böyle bir eğilimimiz vardır. Dikkat ederseniz her konuda son derece sofistike bir dil kullanarak anlatmayı e, entelektüel, e, entelektüel hoşluk, entelektüel tatmin gibi görürüz. Demokrasiyi de böyle anlatırız. İnsan haklarını da böyle anlatırız. E, efendim, ifade özgürlüğünü de böyle anlatırız. Tabii ki bunun dili çok önemli. Biraz evvel ee, ilk başta söylediğim bir şey var. Hedef kitlenizin duyma ve kanallarını açma dürtüsünü düşünmeden kaleme alınan e, ifadesi, dili kurgulanan konular boşa giden iletişimlerdir. Dolayısıyla e, bu söylediğiniz çok önemli. Bu anlatımın da toplumun, o hedeflediğimiz toplumun kanallarının açılarak açıksa Penetre ederek geçebileceği bir dilde olması gerekiyor. Ne aşırı bilimsel, ne aşırı bilgiç, ne aşırı üstten bakan, ne aşırı baş öğretmen tonunda, yani bizim bütün anlatımlarımızda hep böyle bir baş öğretmen. Sen aşağıdaki ben sana yukarıdan öğretirim. Ne yapman gerektiğini ben sana öğretirim. Bu bu dilden de çıkmamız gerekiyor. İletişimin başarısı karşındakini Eşit, kendinle eşit değil, sen onunla eşit. Yani empatik iletişimi kurgulayabildiğin zaman başarılı oluyorsun. Dolayısıyla söylediğim çok doğru. Bu ifadelerin çok toplumu aşağılayarak demiyorum ama bu, bu çok önemli bir şey. Yani halka inmek, bundan bahsetmiyorum. Onun bilgisini öngörerek, onun bilgi düzeyini öngörerek onun bilgi düzeyine uygun bir dil kullanarak anlatılması e, esastır. Her konuda bu böyle. Her konuda bu. Ben e, kendi iletişim kampanyalarımı, iletişim projelerimi tasarlarken ilk yaptığım şey hedef kitlemi maksimum anlama çalışmasıdır. Hedef kitlemin neyi duyduğunu, günlük konuşmasının neler olduğunu, önceliklerinin neler olduğu. Yani şu andaki kitle dediğiniz gibi enflasyonla ve açlıkla uğraşıyor. Şimdi dolayısıyla önceliği onun günlük çocuğunu alacağı sütünde, yoğurdunda, etinde ve bir yandan da sen ona diyorsun ki, işte bundan 30 sene sonra bir deprem olacak, ona göre evini yap. Ben ancak bir gece kondu bulmuşum, başımı içine sokuyorum veya bir ee, Dere yatağında yapılmış bir apartmanda bir yer bulmuşum. Ee, almayayım mı? Yani ne yapayım ben? Benden ne yapmamı istiyorsun? Bu soruların cevabını veren bir iletişim kurgulanması lazım ki bu insanlar seni duysun ve ona göre davranabilsin. Ama başta görev kamuda. Bizim kamuyu asıl bu konuda eğitmemiz gerekiyor. Aslında tabii şöyle bir gerçek de var yani bu afet yönetiminin en önemli challenge diye de değerlendiriyoruz üzerine hani bir şekilde gerçekleştirilmesi en zor taraflarından bir tanesinin bir nedeni de çok belirsizliklerin olduğu bir ortamda. Bir, ne zaman olacağı, nasıl olacağı, ne gibi bir etkileri ortaya çıkacağı belli olmayan bir şey için hazırlık yapmasını ya o konuda bir e, yatırım yapmasını, zamanını, emeğini harcamasını istiyorsunuz. Bu, e, şey kamu yöneticiler için de bütçe ayırması meselesi mesela. E, yani onları da ikna etmek açısından da e, bu konuda çok ciddi bir iletişimin gerçekleştirmesi gerekiyor ve bunun... E, Sadece topluma değil, sizin de söylediğiniz gibi kamuya yönelik olarak da yapılması lazım. Yani kamu yöneticilerine de yönelik olarak yapılması lazım. E, aksi takdirde işte e, yani ben e, çalışma dönemimde çok iyi hatırlıyorum. İşte, vali yardımcıları ile falan görüştüğümüzde bazı vali yardımcıları ya yani bir deprem olsun ondan sonra biz yaparızı. E, <gülüyor> hani, bu konuda çalışma yaparızı ben çok duydum. E, ya hatta muhtarları toplayın şunları anlatın falan diye konuştuğumuzda ya bir şey başına gelmeden anlamaz o yaklaşımını çok gördüm. Bunu aşmamız gerekiyor bu konuda e, tabi bir şeyler yapılması lazım. Bu nedir e, o konuda sizin düşüncelerinizi almak isteriz. Allah benim ilk, ilk baştan söylediğim aktivizmdir. Çünkü aktivizm demek oy demek. Yani neticede kamuyu ilgilendiren bir önünde sonunda nereye gidiyoruz oyaya gidiyoruz. Öyle değil mi? Yani e, o, onun en büyük menfaati Oyla ilgili bir durum. Dolayısıyla aktivizmi yaratmadan kamuyu zorlayamayacağız. Yani kamunun e, bilinçle, efendim vicdanla, efendim e, işte e, evrensel değerlerle hareket etmesini beklersek e, hiçbir konuda ilerleme almıyoruz. Bunda mı alacağız? Türkiye'den bahsetmiyorum, bütün dünyadan bahsediyorum. Yani Greta'nın Konuşmasını hatırlayın G20 zirvesinde iş dünyasına ve liderlere yaptığı çağrıları düşünün. Yani ne yani bu, bu çok mu bayılıyorlar iş dünyası veya siyasiler bu kararları almaya kamuoyu desteğini kaybetmemek için bir sürü konuda şey söyleyin önlem almamış gibi yapma tedbir geliştirme şeylerine. Dolayısıyla birinci konu burada ciddi bir aktivizme ihtiyacımız var. Bu konuyu mesele edilmiş bir sivil toplum ve bunun ciddi bir şey hareketi oluşturmakta yarar görüyorum ben. Yani bu, bu sürekli gündeme taşıyacak, sürekli bununla ilgili tedbirleri dile getirecek, bununla ilgili Kötü örnekleri teşhir edecek. <gülüyor> Biz bunun faydalarını pek çok yerde gördük. Dolayısıyla aktivizm olmadan kamuoya, kamuoyu oluşturmak pek mümkün olmuş. Ha, bu aktivizmi ben şiddetli bir aktivizmden bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmayayım. Fikir aktivizminden bahsediyorum. Ama güçlü bir aktivizm. Güçlü bir aktivizmden. <gülüyor> evet. Yani sofistike, bilimsel filan bir aktivizmden değil. Gayet evet. şey, bir bina mı yapıldı, olmadık yerde olmadık şekilde, onun aktivizmi yapılacak, gidilecek, önünde denecek ki bu bina depremde yıkılacak. Bu bina sel altında kalacak. Yani neler yaşadık şu geçtiğimiz iki sene içinde. Ne büyük doğal faaliyet, felaketler yaşadık. Göz göre göre gelen felaketler yaşadık. Dolayısıyla Depremi de bu şekilde eğer anlatabilirsek, ancak yani özellikle İstanbul'da, yani İstanbul için bir kuralın bir şey e, dernek ve bu dernek İstanbul'un bütün riskli e, burada dünya kadar hoca var, üniversite var, işbirliğine gidilebilecek bölgeleri şey yapacak, haritalandırılacak. Ondan sonra da isim vererek, yer vererek, hedef göstererek bunlar depremde yıkılacak. Ya şimdi ne deniyor? İşte 78 bin bina mı ne dendi? Bir rakam verildi. Hangileri bunlar? Hiç kimse üstüne alınmıyor o binaların hangisi olduğu. Hiç kimse demiyor ki benim binam yıkılacak. E bir gidin şeyin arka sokaklarına, e Gültepe'nin arka sokaklarına. Hepsi gidecek. Yani o kadar bariz ki. Bunların adresini vermek lazım. Bunları e, somutlaştırmak lazım yani. Güzel kardeşim senin mahallen yıkılacak. Ümraniye'nin arkaları, Dudullu'nun arkaları. Yani ben önünden geçtiğim yerleri biliyorum. Yaşarıp, yani içinde yaşarıp, Ama benim özel bir şeyim yok bu konuda. Kimin var? Kim biliyor? Herhalde kamu biliyordur. Kime iskan verdiğini biliyordur. Evet, bir küçük ara verelim. Müzik parçasımızı dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Sibel Aslı'na. Evet, ee, hemen muzaffere söz vermek istiyorum. Ee, bir sorusu var. Hatta belki evet. birden fazla sorusu var. Evet. Ee, teşekkür ederim Sibel Hanım. Ee, bu eğitim konusunda e, ben camiler... Ben çok hatta bence onlardan da fazla eğitim kurumlarında sizin de önce değindiğiniz gibi gençlere eğitimin önemini önemi üzerine durmak istiyorum. Bir ara Ahmet Işıkkara rahmetli bunu yapıyordu. Gerek televizyonlarda gerekse ortaokullarda ve hakikaten yüzlerce binlerce kişinin katıldığı böyle İzmir'de birkaç kere düzenlemiştik Eğitim Bakanlığı ile ortak. Eğitim toplantıları yapıyordu, e, basitleştirilmiş toplantılar yapıyoruz, evlerde alınacak önlemler mesela deprem afeti karşısında. Bu konudaki Bunun yaygınlaştırılması konusunda. Yani e, camiden çok okullarda e, sizin de değindiğiniz gibi e, müstedata bir türlü sokarak yahut bir türlü seminer tipi e, olarak e, böyle toplantılar yapmak. İkincisi de tabi yine üzerinde durduğum bir konu, yetkililerin, gerçek yetkililerin, ne bileyim, bu vari olabilir, belediye başkanı olabilir, oldu komutanı olabilir. Bu tip sizin bahsettiğiniz deprem tatlikatlarına ya yani da deprem eğitim toplantlarına kendilerinin katılmaması da bence bir boşluk oluşturuyor. Hep yardımcılarını yolluyorlar o yardımcılar da not alıyor ve işler unutulup gidiyor. Ben bu konuda düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. E, muzaffer e, şimdi e, bu e, cami meselesi zaten yetişkin için hedefliyorum ben. Çünkü yetişkine yani sizin o valiye valiyi yardımcısı filana ancak oralardan ulaşacaksınız. Yani e, e, bilinçle bilgiyle e, hocayla şey profesörle ben oralara ulaşılabileceğine inanmıyorum. Yani onun için yetişkin eğitimini camiye veriyorum. Genç eğitimini de okula ve milli eğitime veriyorum. Ahmet Şıkara muhteşem bir tipti. Çünkü hem tip olarak, hem görüntü olarak, hem üslup olarak, hem dili kullandığı dil olarak toplum onu kucakladı ve onu duymaya başladı. Öyle bir rol liderine, ya o da bir aktivistti düşünürseniz. Yani onun aktivizmi de o yumuşak uslubuyla, o yaşlı görüntüsüyle, o beyaz saçlarıyla, o duruşuyla bir e, aktivizm yaptı o da. Ve bir e, kanaat önderliği rolü toplum ona verdi ve kanalını açtı ve duyuyordu. Çocuklar ayrı duyuyordu, yetişkinler ayrı duyuyordu. Kolay değil öyle bir e, tiplemeyle. Öyle bir tarzla karşılaşmak, keşke öyle bir lider oluşturulabilse, keşke öyle bir rol model oluşturulabilse çünkü Türkiye insanı bir insanı duymaya daha açıktır. Liderliğe daha açıktır. Ortak akıl veya e, müşterek oluşturulmuş görüşler falan çok cazip gelmez. Bir lider ister, bir, bir tipoloji ister. E bunu söylememe gerek yok. Zaten yaşa, yaşıyoruz hep beraber bu durumun sonuçlarını. <gülüyor> Özür dilerim. E, dolayısıyla e, kesinlikle e, Işkara'nın yaklaşımı çok doğru ve düzgün bir e, şeydeydi, dildeydi. Ve nitekim toplum bunu kucakladı ve de cevabını verdi. Keşke öyle bir tarz geliştirilebilse, keşke öyle bir uslukta... Bir, e, yine bir sözcü, bir kanaat önderi çıksa e, bu bir çocuk da olabilir. Yani neticede bu aktivizmi sözüne ettiğim aktivizmde bir e, dernekte bir rol modelde geliştirilebilir. Yani Türkiye hep rol modellerin peşinden giderek bazı projelere destek verdi. Yani Türkan Saylan'ı unutmayın. Yani e, Türkan Saylan sayesinde bir kız çocuğu eğitimi projesini aileler kabul etti. Başlık yerine çocuğunu okutup Çağdaş Yaşam'ın fonlarından yararlanmayı kabul etti. Çünkü orada bir, yine orada bir onları ikna eden bir ton vardı, bir yaklaşım vardı. Yani bu, bu gibi unsurları göz önüne alan bir aktivizmden bahsediyorum. Yoksa öyle körük körüne gidelim, bağıralım, çağıralım İki tane şey yapalım, protesto yapalım değil. Bunların hepsinin sistematik olması gerekiyor. Liderinin keşke tanımayabilse, keşke bir rol model çıkarabilse. Ama söylediğimi ya bana atmayın, Dini kulumların bu işe el atması Türkiye için çok önemli bir şey olacak. Yani atılım olacak çünkü Türkiye daha çok onları dinliyor. Yani bilmiyorum gidiyor musunuz? Cumaları dinliyor musunuz? Ben bazen gider cami dışında dinlerim. Ne konuşuluyor, ne anlatılıyor. İçeri giremiyorum ama dışarıdan hoparlörle veriliyor zaten sesler. Dinlemenizi öneririm. Evet, Elvan'ın bir sorusu olacak herhalde veya söyleyeceği. Mikrofonla. her bir değil iki sorun var. Son söylediği Sibel Hanım son söylediği cümle üzerine de gideceğim de. Cuma'lara ben gidemiyorum dedi. Esasında bu cami kısmına geldiğimizde ikinci soru olacaktı ama hemen sorayım onu. Kadınların bu konuda çok önemli rol oynadığını ben en azından kendi 10-12 seneyden fazla süren saha eğitim çalışmalarından biliyorum. Kesinlikle. Camide kadına ulaşmak da birçok zor ve çok sınırlı. O konudaki düşüncenizi bir soracağım. İkincisi de şu, dediğinizde işte üç tane şey var. yaklaşım var. Bir tanesi aktivizmin şey yap, ön plana çıkartılması. İkincisi de dini şeyle, unsurlar ve de dini mekanların eğitim amaçlı olarak kullanılması. Üçüncüsü de daha gençlere ulaşmak için okullar. Şimdi aktivizm konusuna gelince e, burada bir şöyle de bir sorunumuz var. Özellikle deprem e, e, üzerinde durursak e, büyük depremin yani 99 depremler üzerinden 23 yıl geçti ve 23 yıl e, sonunda e, yepyeni bir jenerasyon da var ortada bir e, gençlerin çok büyük bir kısmı esasında 99 depreminde neler yaşandığı e, konusunda çok sınırlı bilgiye sahip. E, o noktada. Ne yapılabilir? Onlara hani Türkiye'de bir de örnekler üzerinden gidildiği için hani 99 çok o anlamda önemli bir şeydi kaynaktı diyeyim eğitimciler açısından. Onu nasıl ikame edebiliriz? Yeni nesillere bunu aktarabilmek için. İkinci sorunda dediğim gibi kadınlara bu cami ortamı söz konusu olamadığı için çok sınırlı olduğu için başka nasıl yaklaşılabilir? Şimdi e, kadınlar konusuna gelince e, bu deprem gibi yani yönetmeliklerle kanunlarla uygulamalarla e, asıl çözümün bulunacağı için ben erkek kitleye gitmeyi daha ziyade önceliklendiriyorum. Yani Kamu yönetiminde kadın oranlarına baktığınız zaman karar verici konumlarda çok da parlak durumda değiliz. Dolayısıyla yani kadın hareketinde çalışan birisi olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu bu mesele e, karar vericilerin etkilenmesiyle en e, işte, e, kesin sonuçları alacak bir mesele. Karar vericilere ulaşmanın peşindeydi. Aktivizmle de karar vericileri baskı altına almayı önerdiğim öneriyorum. Yani bu bir baskı unsuru olarak öneriyorum aktivizmi de. Ve gençlere bunu göstermek artık birçok reality, o kadar e, yönt teknik yöntemler var ki görselleştirilebilecek. Yani varsayalım bir derneğimiz var ve bu derneğin e, elinde de Türkiye, e, İstanbul'un e, Depremden etkileneceği Fay Hattının tanımladığı Naci görül son anlatımında 2035 yılı'nı galiba veriyor en son tarih olarak yani 17 Ağustos depreminden sonraki enerji sıkışmasının sürecini. Dolayısıyla hangi bölgeler hangi semtler olduğunu biliyoruz. Bir düşünün ki gidiyorsunuz o semtlere ve o semtlerde görselleştirilmiş ee, oranın başına neler gelebileceğini, on e, elimizde de birçok e, 17 Ağustos görseli var. O görsellerle bir canlandırma yaptığınızı, o görsellerle bakın buralar risk altında. Tabii bunlar e, bir, bir sürü problem de yaratacak. Tabii burada insanlar kolay kolay izin vermeyecekler bunların yapılmasına Ama bunun da yöntemleri bulunabilir. Mahalle toplantıları gibi olabilir. E, bina üstü görselleştirmeleri olabilir. Ben tabii bir Greenpeace danışmanlığı yapmış biri olarak biraz aktivizm konusunda fazla şeylerim de vardır ama hani toplumu buraya yönlendirmek istemem. Başları derde girmesin diye. Yapılabilecek çok güzel şeyler var ama burada söylemek istemiyorum. Onları. Ama görselleştirmek. Ne yapıp edip görselleştirmek lazım. Kendi yani kend, bana Biliyorsunuz toplumumuz bana ne faydası var sorusunu çok soran bir toplum. Dolayısıyla bana ne zararı varın sorusunu da sordurmak istersin. Yani bana ne, nerede dokunacak? E senin binan yıkılacak. Senin binan yaşamayacak. Bu kadar net. Mahalle muhtarı, o belediye, ilçe belediyesi, ev ilçe belediyesi senin şu kadar binan yıkılacak. Sen ne yapıyorsun bu konu? Ya bunları çok somut konuşmamız lazım. Yani biraz e, karamsar bir şey dil kullanılacak mecburen. Yani başka türlü e, ikna kısmı e, ben camiye bırakıyorum. Yani e, karamsar dil, e, akıl ve bilgi ve şey yönünü o inanç tarafına bırakıyorum. Daha e, yumuşak tarafını diyeyim. Ama derneye veya aktivist gruba birazcık işin e, facia kısımlarını da göstermesi gerektiğini, Milli Eğitim Bakanlığı ise kesinlikle tedrisatın içine alması gerekiyor. Yani bu şakası yok yani. Eğitim programının içine tabii ki ne yapacağız? İlk başta öğretmenleri eğiteceğiz. Çünkü öğretmenler de bu konunun ne kadar haberdar mı değil mi bilmiyoruz ki. Ya bu konuda oluşmuş dernekler var. Öğretmen Akademisyen Vakfı gibi. Öğretmen Akademisi Vakfı'nın programının içine deprem ve doğa riskleri, iklim riskleri programını sokup bu derneğin, yani şimdi bir, bu konuda bir çalışan bir sivil toplum oluşumu da hayal ediyorum ben. Odaklanmış, tamamen bu konuya kendini vermiş. Benim bildiğim böyle bir sivil toplum kuruluşu yok. Yani bilseydim, destek verirdim, beraber çalışırdım. Hiç böyle bir şey gelmedi bana bugün ne kadar. Belki vardır da ben bilmiyorum ama böyle bir sivil toplum oluşumu bu, bu çerçevede kurulduktan sonra sivil, bunun görevi de sürekli bütün bu sözüne ettiğim kanalları zorlayarak ve onlara bilgi sağlayarak bu bilgiyi de sağlamak zor bir şey değil. Bir sürü öğretim üyesi bu konuda çalışıyor, üniversite çalışıyor, otlüsü var, etlüsü var, bir sürü e, üniversitenin ilgili bölümü var. Dolayısıyla bir sivil toplumu harekete geçirmemiz lazım. Benim e, inancım, e, ben sivil toplumcu olarak zaten, <gülüyor> Gürhan beni çağırdı. Benim bu kadar. Evet, ben hemen burada e, programımızın ilk bölümünde okullara da danışmanlık verdiğini belirtmiştin. Ve özel olarak bu konunun bazı okullar tarafından da ciddiye alındığını Evet. söylemiştin. Bu konuda birkaç örnek e, alabilir miyiz senden? Yani ne yapıyorlar? Kendi müfredatlarının içine bir özel e, deprem veya afet dersi mi koyuyorlar? Neler evet. e, yapılıyor? Evet. Biraz evet. rica edebilir miyiz? Evet. Yani e, bunlar özel okullar ve e, iklim konusunu ve e, doğal afetler konusunu Ciddi bir şekilde e, ders konusu gibi e, işleyerek, örneklerini göstererek, görsellerini anlatarak e, çok ciddi bir e, program uyguluyorlar. Ve tercihli değil, zorunlu. Yani çocuklar bu der, bunlara girmek zorunda ama karnesinde bunun notu olmuyor tabii ki. Yani e, <gülüyor> gönüllü çalışması gibi okullarda yapılan ama zorunlu hale getiriyorlar. Yani bu olmayacak bir şeydir. Ama bunu Milliyetin Bakanlığı şeyin için alırsa, Müfredatın için alırsa çok daha güçlü ve etkili olacaktır. Ama o müfredatı da yine anlaşılır, biraz evvel Muzaffer'in söylediği gibi dili, içeriği anlaşılır bir şekilde tasarlanması gerekiyor. Yani öyle tarih kitapları gibi olmaması gerekiyor mesela. Evet, okullarında tabii ki belli bir oranda bu tür e, kendi tercihlerine göre dersler koymaları e, mümkün. Bu... Mümkün, Hadi. mümkün, evet. mümkün. Yani bunu hiçbir yapmasa, hani devlet okulları olmasa, özel okullar rahatlıkla yapabilir. Yani e, özel okulların e, bu tip e, faaliyetleri var, e, işte gönüllü çalışmaları gibi. Sivil toplumla işbirlikleri gibi rahatlıkla bunu da yapabilirler. Evet, bizim tespit ettiğimiz önemli konulardan birisi de şimdi deprem tabii ki ne zaman ve nasıl ortaya çıkacak, ne olacak, ne bitecek bilinmeyen bir şey olduğu için konunun hem iletişimi hem de insanlar tarafından algılanmasında bir takım zorluklar var. Ama bir başka konuya dönüp baktığımız zaman, bir başka afete dönüp baktığımız zaman örnek orman yangınları. Şimdi herkes biliyor ki yaz ayları gelince sıcaklık artınca ve özellikle de iklim e, sorunları e, bir önceki yıla göre daha da önemli bir şekilde gündeme geldiğini biliyorlar ve e, ciddi bir ne diyelim alan örgütlenmesini gerçekleştirmeye başladılar. Depremde bir de böyle bir sıkıntımız var. Yani deprem, hortum e, bu tür afetlerin e, ne zaman nasıl e, gerçekleşeceği konusunda e, bir bilgi olmadığı için mesela işte en son Naci Görür'ün verdiği 2035 rakamı da e, eh yani ben o güne kadar yaşayacaksam diyen birçok insanda oluyor ve e, 2035'i de sanki bunun gerçekleşeceği yılmış gibi algılıyor veyahut da algılamak öyle işine geliyor. Şimdi bu... Orada Gülhan bu, evet. bunu onu, çok doğru bir şey söylüyorsun. Onun için bunu doğal afetler olarak bütününü yani bilinçli anlırmak gerekiyor. Yani çünkü doğal afetleri dediğin zaman hortumu biliyorsun. Aslında istatistiklere baktığın zaman bunun e, ne zaman nerede olacağını 5 aşağı 10 yukarı biliyorsun. Selleri biliyorsun yani son geçtiğimiz 10 yılın 20 yılının istatistiklerinden yapılan analizlerle risk haritaları çıkarmak mümkün. Dolayısıyla evet. toplumda bir doğal afet bilinci uyandırmak. Yani doğal afetin içinde de depremi de var, seli de var, heyelanı da var, orman yangını da var, var oldu var. Yani doğal afet bilincine ulaşması lazım. Bilinç lazım. Evet. Sibel Asna, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Programımıza geldin, zaman ayırdın ve iletişim konusunda sorularımıza yanıt verdin. Çok çok teşekkürler. Bu önerini de yani e, sivil toplumun bir dernek kanalıyla harekete geçmesi önerisini de e, bundan sonraki programlarımızda da vurgulamaya çalışacağız ve referans olarak da adını e, vereceğiz. E, ve tabii ki Desteğin olacağını da kendin de söyledin ama bundan evet. çok, çok çok teşekkürler. Sağ ol. Ben teşekkür ederim bu kadar önemli bir konuyu gündeme taşıdığınız için. Evet, bir de Aa. ben bu yerel yönetim belediyelerin SENT merkezleri var. Kadınlar oraya çok katılıyorlar biliyorum. dikiş nakış, spor vesaire için. Oralarda önemli, oraları da hedef almak iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bu arada ben anons etmeyi unuttum. Argun da katıldı Bodrum'dan aramıza. Ee, hemen programa başladıktan sonra evet e, onu da e, duyurmuş olayım. Evet efendim bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Sibel Asna İdiri. Ee, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.